Cevapların sorulardan daha önemli olduğuna vurgu yapmak üzere çıktığımız yolculuğumuzun yeni durağında yeni programımıza hoş geldiniz, hayırlı akşamlar diyeyim. TV net ekranlarındasınız, soruların peşindesiniz. Bir haftalık aradan sonra yeniden karşınızdayız. Bugün 26 level 1444 tarihi de söyledikten sonra. E, kıymetli hocama e, dönebilirim. Hocam bugün hızlı girersek e, başlıklarımızı vadimiz yerine getirmek üzere konuşabiliriz. Bayağı hazır gelmişsin ki birden daldın. Ee, hani i̇yi akşamlar diyelim. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Buyur. E, nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Koştururuz bildiğin gibi her zamanki gibi. E, Allah güç kuvvet ya, versin cümlemiz. e, diyeyim hocam. Şimdi aslında benim e, bu başta başla, başlarken e, sizin sürpriz diye ifade ettiğiniz e, Başlıklardan biri de benim için şeydi. Bunu konuşalım iste, istiyordum. Ee, bu sıralar sanki biraz gündeminizde buna dair bir temas diye. Ee, kibir. Ha. <gülüyor> ee, yeni dünyada e, kibir meselesi de yeni bir yere konuldu ya da konulmaya çalışılıyor. Ee, diye çok böyle geniş bir... Keşirciliğe dönüştü kibir artık. Teşhirciliğe dönüştü. Evet, evet. Gösteriye, sahneye dönüştü. Teşhircilik yani. İnsan aslında kibirlerini bu şekilde de göstermeye başladı. Kibir de bir teşhirye dönüştü yani. Hmm. Evet. Peki açalım diye aslında biraz hocam. Şöyle insanlar bir aradayken bu bahsi çok açmıyor ya da açmama taraftarı gibi bir izlenim edindim. Hmm. Bu hususu. Ee, Kibirli olduktan saklıyorlar anlamında mı? E, hayır. E, herkese dokunacak bir tarafı ya da canatıcı acıtacak bir yeri olması hasebiyle hmm. sanki masanın üzerine çok konulmayan bir kavram. Ee, hmm. Çünkü şöyle dışarıya karşı insan fotoğraf verebilir ama içine karşı e, konuşmuştuk. Sizinle Tabii de maskeler farklıdır. Yani. Her insanın, bazı insanın elinde bin tane maske var. Bazı 10 on tane var. Sahneye göre konumlanıyorlar. Zaten modern insanın, belki tüm yani insanın daha doğrusu, niye modern olsun ki? insanın tabiatı biraz daha sahnedeki şartlara karşı konu, konumlanmak. Öyle konumlanıyor insan hmm. tabii. Tamamlayıcı bir özelliği var mı hocam kibrin? Şu şekilde e, yani eksik tabii olanı tabii tamamlamak e, üzere geliştirilen... Zaaflarını örtmek. E, benim bir cümlemle kibir genelde insanın hak etmedikleri, yani sahip olduklarının hak etmediği korkusundan kaynaklanıyor. Kibir e, insanın sahip olduklarını... Hak etmediği korkusundan kaynaklanıyor. Hmm. Hak et, kaybedebilirim. Onu örtmek için, onu korumak için saldırgan bir tutum. Aslında kibir pasif bir saldırganlık. Pasif bir saldırganlık. E, tehdit içeriyor. Yani her an aktivite olabilir. Her an e, fiili bir saldırganlığa dönebilir. Aynı şekilde saldırı altında bulunduğuna dair de bir... Yok. E... Yok. Hayır, öyle bir şey yok şundan dolayı. Özgüveni öz olmayan insanlar, e, psikolojik bir saldı, saldırı altında olduğunu düşünebilir ama, e, evet, özgüveni olmayan, e, hak etmediği, bulunduğu yeri hak etmediğine inanan, orayı korumak için kendine koruma kalkanı oluşturmaya çalışan bir sürü şey var. E, şirk, insanın kendini Tanrı'ya şerik koşmasıdır. Şey, kibir, insanın kendini Tanrı'ya şerik koşmasıdır. Sufiler derler ki, başka bir şeyi Tanrı'ya şirk koşmak bir tavırdır ama kibir insanın bizzatihi kendisine tanrıya şirk koşmasıdır. Hmm. Kibir, tekebbür. Uzun iş bunlar tabii. Yani bunların psikolojik şeyleri var. Genetik zeminler olabilir, psikolojik zeminler olabilir. Aslında işte bu sebeple biraz kısa da olsa bir temas edip etrafında dolaşalım istedim. Hayırdır bunun sebebi ne? sen bir şey yok ha, hocam. Yok. Yakın zamanlarda bir... Yakın zamanlarda değil ya bugün. Yok iki gün önce. bir Bu bağlamda bir şeyiniz vardı da ha. yazmışsınız. Ha, doğru, doğru doğru. Onu görünce... E... Evet, karşılaştığım e, tekebbüs sahnelerinden etkilendiğim için öyle bir şey oldu. Evet. Onu görünce bir açayım e, evet. istedik konuyu. <gülüyor> Güzel. E, et, etrafında evet. konuşalım diye. E, fakat hani cümlemi almış oldum e, haliyle. Bulunduğu yeri hak etmediğini... Düşünme duygusu. Evet. insanı kibirli olmaya, kendini korumak için bir koruma kalkanı oluşturmaya çalışıyor. Eyvallah. Ben şey almış olayım. aynaya baktığı zaman kendini görememe korkusu. İnsan Aynı. aynaya baktığında kendini görür ama bu kendini görememe korkusu var ya. Hmm. Insanı aynaya baktığında yok oluyor yani. Hakikatle yüzleşiyor aslında hiç. Ama sahneye döndüğünde kendini hep olarak göstermeye çalışıyor. Bu cümlenin üstüne başka bir cümle evet, yani. Eyvallah. O yüzden direkt eyvallah deyip geçeyim hocam. Ee, belki bir başka bağlamda yine e, burayı çoğaltmak isterim. Evet. Yani başta söylediğim şey biraz oydu da o yüzden anladım, çoğaltmak anladım, istedim evet. hocam. Ee, bir başka gündemim daha var. Ee, meşhur İngiliz tarihçi Toynbee. Hmm, Arnold Toynbee. Evet. evet. Vefat, bugün vefat etmiş. 75 senesinde. Evet, ee, Türk Yunan Harbi'ni gelip izliyor burada. Tabii tabii. Türkiye'ye çok sık gelip giden e, Cumhuriyet'in bütün aşamalarını yakından izleyen, bununla ilgili bazen e, ezber bozan tespitleri e, ama en niyetinde İngiliz emperyalizminin bir şey, görevlisi. Heh, işte tam bunu sormak tabii, üzere tabii. de konuyu açayım istedim. Tabii tabii. Hepsi öyle. Russell da öyledir. Yani e, Avrupa'da Pek çok filozofun CIA görevlisi olduğuna dahil metinleri okuduk Soğuk Savaş'tan sonra. Hmm. Ee, bizde sadece Türk Aydın'ı ülkesine sahip çıkmaz. Onlar ülkelere sahip çıkıyorlar canım. Russell'ın... E, Mao ile yaptığı görüşme, İngiliz hükümeti adına filan bunlar, bunlar yazıldı. Bunlar yazıldı, tabi canım. Hmm. E, Tombi de böyle. İngiliz emperyalizminin o güneş batmayan döneminde... İngiliz bir büyük bir entelektüelü, onlara ufuk gösteren bir insan. Fikir hmm. veren bir insan tabii. Ee, tabii Türkiye'deki e, mesela Yunan Harbi'ni, Türk-Yunan Harbi'ni izlediği zaman oradaki... Türk-Yunan Harbi'de İstiklal Harbi'ni diyorsun değil mi? Evet. Daha öncesini değil, İstiklal Harbi'ni izliyor tabii. Tabii tabii. Orada e, yani Yunanlıları çok kızdıracak e, okumalar ve yorumlar yapıyor maalesef. Yok bilgi bir adam tabii yani. Bilgili bir adam, bilgi bir adam. Mesela Hitler'i de çok yakından izliyor. Hmm. Onunla ilgili de çok enteresan tespitleri var. Yani Hitler hakkında yazdıkları da ezber bozacak cinsten. Yani Bazılarını rahatsız edecek cinsten. Özellikle o dönemde Almanya'nın durumuna yaptı, ilişkin yaptığı analizler. O da çok ilginçtir. Rahmetli Teoman Hoca e, bununla alakalı birkaç şey yapmıştı bize. E, nedir? Konuşma, sohbet diyelim. Evet yani netice bilge bir adam, bir felsefi perspektifi olan bir adam. Sadece e, böyle istifçi bir tarihçi değil, aynı zamanda bir, belli bir medeniyet perspektifi olan, ona göre tarihi kurgulayan bir adam ama bunu en nihayetinde dolup dolaşıp... ...İngiliz emperyalizminin, kolonyalizminin... ...amaçlarını ya da çıkarlarını gözetecek şekilde yapıyor. Kendi açımdan Uygardım, ve Elbette normal. canım benim açımdan yapacak hali yok ya. Adam mensup olduğu değerin, kültürün... ...onun da geri geldiğini eleştirisine yapıyor. Bu eleştiri orayı çökertmek için orayı daha iyi... ...nasıl sömürebilir, daha iyi nasıl? Hmm. <gülüyor> Kolonyalizd olabilir diye yapıyor. E, benim şeyle ton bir tabi... şiğin Tombi'yle alakalı belki en ilginç şiğim rahmetli Nuri Arnasez vardı. Ee, Nuri Arnasez Tombi'nin Türkiye'ye geldiği zaman rehberliğini yapan bir kişiydi. Çok ilginç bir adamdı Nuri Arnasez. Kitap da çıktı hakkında biliyorsun belki ya da metinler. Evet, evet. Ee, çok ilginç bir insandır. Tanıdığım en ilginç insanlardan biriydi. Şimdi Nuri Bey e, rahmetli anlatmıştı. İstanbul'a her geldiğinde Nuri Bey'i arar. Nuri Bey'le birlikte dolaşırlar. Bir gün Tam tarih hatırlamıyorum ama geç bir dönem yani 76'da falan öldü değil mi? Tombi? 75'te. 75'te. Demek ki 75'te hemen önce olabilir. Yani 60'ların sonu 70'lerin başı olabilir. Tam hatırlamıyorum ama. Gelmiş ve Akdeniz turu yapmışlar birlikte. O dönemin şartlarında tabii. Şeyde Antalya'da zannediyorum yollarını kaybetmişler yürüyüş esnasında. Bayağı yorulmuşlar ama bir köye çıkmışlar. Nuri Bey hemen köyün ilk karşılaştığı kişiye, yaşlı bir zata işte gezdirdiği insanı tanıtmış. Yani bu çok büyük bir dünya çapında ölçünde bir ilim insanı. İşte şöyle şöyle yolumuzu kaybettik. Çok yorulduk. Hani bize bir en atar mısın diye hemen adam at. siz demiş tam tanrı misafir denilen misafir tipisiniz demiş. Yani yolunuzu kaybettiniz. Çok yorgunsunuz. Buyurun. Almış. İşte banyo yapmışlar. Ondan sonra sofra hazırlanmış. Ama öyle bir sofra hazırlanmış ki... Tombi biraz şaşırmış yani. Ne var ne yok köylü koymuş diyelim. E, kahvaltı ya da yemek bittikten sonra Tombi demiş ki... E, Nuri Bey demiş. Yani bu kadarı biraz fazla. E, ücretini bunu ödeyelim demiş. Yani çok alengirli bir sofra canım bu yani. ondan Nur Bey diyor ki reddettim diyor. Percüme yani ben... etmeyi. Hayır hayır yani... Bu teklifi yapmayı reddettim diyor. Nur Bey bizzat bana kendisi anlattı bunu. Abi. Hmm. Bunu reddettim. Olmaz ben bunu söyleyemem. Bizim adetlerimize gitmez bu. Yani Tanrı misafiriydi. Adama bizi aldı. Bunu yaparsam yok demiş. Yani sen benim adama yap. Hani ben yabancıyım neticede. En nihayetinde Nur Bey durumu arz etmiş köylüye. Diyor ki hayatımda en e, hani içimin titrediği anlardan biridir. O köylü diyor. O yumuşak insan birden kalktı. Nuri Bey dedi. Tanrı misafiri dedik. Bağımıza bastık. Besmeleye su katıyorsunuz. Çok iyi. Besmeleye su katmak zaten ben oradan öğrendim zaten. Besmeleye su katıyorsun. Bu olmaz. Ayıp bu demiş. Bunu tercüme ettim de Tom Bey ayağa kalktı. Dedi ki Nuri Bey, dedi, işte biz bunu kaybettik dedi. Siz bunu bari koruyun. Yani biz bu anlayışı kaybettik İngiltere'de yani Faydası olmayan, çıkar olmayan, menfaat olmayan bir şey kimse yapmaz. <gülüyor> Bu sofrayı kimse kurmaz yani. Siz bunu koruyun. Tabii biz de koruyamadık, ayrı bir konu. Ee, beni en çok etkileyen enstantanelerden biri odur. Bir de mektuplarını, Nuri Bey'le yaptığı mektupları. Bunlar irsika basacaktı, bilmiyorum ne oldu. İngilizce asıllarıyla, Türkçe tercümelerini. Hı. Çünkü Nuri Bey'le yazıştığı mek ya ya mektuplar var. Onlardan da birkaç tane göstermişti bana, hatırlıyorum. Evet. Eyvallah. Büyük bir isim dikeni dünyasından. Tabii tabii elbette. Biz de anmış olduk. Bir şeyim var hocam. Öğretmen buluşmaları diye bir şey vardı. Üsküdar Bilgi Evi sizin. Ha şey Üsküdar Bilgi Evi evet, evet. evet doğru doğru. Yani şu açıdan çok iyi bir fikir olarak buldum. Kim organize ettiyse kim düşündüyse. Bu tabii Bravo. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir projesi dolayısıyla ortaya çıktı. O da e, belirli e, liselerin liselerde işte yaşayan e, akademisyenlere, entelektüelinin adına kütüphane oluşturmak ve o kişiyle o lise arasında bir irtibat kurmak. Böyle bir şey yaptılar malumunuz. Evet. Daha sonra da Üsküdar e, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Üsküdar Kaymakamlığı ve Üsküdar Belediyesi yani o şeyin e, okulun bulunduğu ilçeden bir araya gelip böyle bir proje yaptılar. Bunun öncülüğünü Üçküdar ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü yapıyor. Bu ee, devam edecek bir iş mi hocam? Peki. Evet, evet, devam Aynı öğretmen e, kadrosuyla mı? Tabii tabii yani e, işte bazen o biraz takvimle alakalı bazen 15 günde bir, bazen 3 haftada bir bazen haftalık yani o hı hı. dersler, imtihanlar hepsini dikkat alarak bir takvim oluşturuldu. E, bir tür medeniyet okuması gibi yani e, felsefe, bilim tarihi, düşünce tarihi, onun analizi, günümüzde olan irtibatları şeklinde yapılan bir şey bu. Buluşma bu. İlkini yaptık. E, lise öğretmenleri. Lise, tabii lise öğretmenleri. İle bir açık üniversite gibi ama ders açık yani Lise öğretmenleri ama açık. Aynı zamanda e, şeye de açık. Öğretmen olmak kaydıyla açık. İlla belli bir lisenin öğretmenleri değil. İsküdar'da hmm. Tüm liseleri ortaokulda olabilir. İlkokul da olabilir. Fark etmez. İlkokul öğretmenleri olması sadece öğretmen olması gerekiyor. Yani gerçekten. ama neticede eğitim camiasıyla bir şekilde ilişkisi olan insanlar da geliyor. İlk ilk programda bilgi, bilim, yöntem üzerine konuştuk. Bunlardan ne anlayacağız? böyle devam edecek. Eyvallah. Ağzınıza sağlık hocam. Bunlar ilan edildi. Hatta konuları da ilan edildi. Sadece gündemi Sonraki değil. tarihler de ilan edildi. Tabii ha. konular da hangi konu hangi tarihte işlenecek? üzerine duracak Onlar da ilerledik. Bilgi Evi Öğretmen e... Buluşmaları denildiği zaman Üsküdar çıkacak. Bilgi Okulu Öğretmen Buluşmaları. Denildiği evet. zaman tarihler tabii, çıkacak. Tabii. çıkacak. Evet. Ee, öğretmenlere yönelik yapılan bu tip çalışmaları e... kıymetli buluyorum. Biraz o yüzden altını. Bu çok doğru. Bir de gönüllü bu. Biliyor musun? Burada bir zorlama yok. Ha, yani hizmet içi eğitim herkes katılacak Müdürlük şey ay, ay, ay, ay. Şimdi son zamanlarda yani belki 5-6 yıldır daha da fazla olabilir. Yani ben 5-6 yıldır katılıyorum. Şöyle bir uygulama yapıyorlar. Özellikle İstanbul'u söylüyorum tabii. İl il il milli eğitim ilçe milli eğitim müdürlüğü mesela öğretmenlerle okumalar yapıyor. Belirli yazarların bir bir yazarın kitabını alıyorlar, okuyorlar. Sonra kitap bittikten sonra yazarını çağırıp, çağırıp bir sohbet müzakere yapıyor. Ve bunun kaçıncı kitabı, 150-160. kitabı deviren ilçeler var ben biliyorum. Ben de katıldım birkaç tanesine. Hı. İşte Tuzda'ya katıldım, Pende'ye katıldım, Üsküdar'a katıldım. Üsküdar birkaç kere katıldım. E başka hocalarımız da, e, akademisyen hocalarımız, Hı. yazarlar Hı. katılıyor. Bu çok iyi bir şey. Ve gönüllü bunlar. E, çok ciddi okumalar yapıp ciddi sorular, hatta terletecek derecede sorular soruyorlar Hı. hocalarımız. E, hem bir sosyalleşme... Hem kültürleşme, hepsi birlikte yürüyor. Bu gayet iyi bir şey, etkinlik. Ee, eyvallah hocam. Noktayı koyalım. Evet. Ee, ve Bu hafta başardık. En azından ilk bölüm bitmeden konumuza giriş yapabildik. <gülüyor> bu bizim açımızdan kıymetli evet. bir ben şey. Aslında bu girişteki sorular bazı şeylerin de anlatılmasına ve kayda geçmesine vesile oluyor. Ben şimdi Nur Bey ile Tom evet. ilişkisini ve oradaki o hikayeyi nerede anlatacağım yani? Vesile oldu açıkçası. Yani. Bunu ben aslında dostlarımızdan belki bununla ilgili yorum alırsak. Bu, bu kısmı aslında ben çoğaltmak istiyorum hocam. Hadi itiraf ediyorum Sen yavaş yavaş soruların peşindeyi bir muhabbete <gülüyor> çevireceksin. En azından ilk bölümünü <gülüyor> benim açımdan da çok acayip bereketli ve kıymetli oluyor. O Aynen. sebeple böyle yavaş yavaş Aynen. çoğaltacağız hocam. bugün e, Bugünkü bağlamamız yeni bilim. Evet, Nova Scientia dedik. Hani özellikle datacısı de yazdık ki... Ee, ...kavram bu aslında. Karşılığındaki evet, tam Nova ifade. Scientia giden yol. Yolu ve o evet. şey hikayeyi konuşacağız. Tabii tabii. Yavaş yavaş çünkü biz... ...özellikle bilim devrimi 17. yüzyıl... numadan bilim nasıl ortaya çıktı, neler oldu... ...nasıl gelişti, bu nasıl evrildi... ...biraz bunların üzerine konuşalım. <gülüyor> Günümüzde de irtibatlandıralım. Çünkü bilimsel yöntem... ...bilimsel bilgi... ...Scientific knowledge dediğimiz o bilimsel bilgi... ...bugün bizim ortalama dünyamızı inşa eden bilgi son derece önemli. Eyvallah. Fakat yeni bilim dediğimiz zaman hocam kaotik bir şey var. Bir sürü soru barındırıyor o. Tabii. Yani oradaki yeni ne? Sen, bilim ne? Yeni güzel. olan hangi bilimin yenisi? Ne kadar kitap var biliyor musun bu konuda? Ee... Yani bu yeni bilim, Nova Scientia'nın ortaya çıkması, yeni doğa felsefesi diyoruz biz buna. İşte science, bilim devrimi bir sürü farklı anlamlar, farklı teoriler var. Sırf bunun üzerine doktora tezleri var. Yani şu doktora tezinin konusu şu bak. Yeni bilimi modern dönemde inceleme yöntemleri kaç türlü? Kaç ha, türlü evet. iddia var? Bir de o var evet. Tabii tabii. Bununla alakalı... E, nedir? E, Floris Cohen'in bir kitabı var. E, bir de son zamanlarda yine yayınlanmadı ama bir doktora tezi İngilizce indirdim. E, o da orada da... Yeni bilimi e, hangi açılardan e, akademik çevrelerde inceleniyor şeklinde belirli tasvirler yapan tezler var. E bir de bunun üzerine yazılan makaleler, kitapları şey yaptığın zaman ben e, kaba taslak söyleyeyim 10 bine yakın eser. Tabii çalışma ve makale toplam var bu konuda sadece. Bu aynı zamanda nöktür bir şimdi, şimdi, kaos olduğunu da göstereyim. Tabi Tabii tabii. Bilim devrimi diye bir şey yoktur diyenler de var Yani evet. bu sonradan. Şimdi... Ee, bir genel metinler var, ansübedi var mesela. Bilim devrimi ansübedisi var. Bilim devrimi ansübedisi. Tabii Tabi tabii. Bu Devrimin unsurlarını gördüğün tabii. tabii unsurları tek, oradaki kahramanlar, oradaki kavramlar hmm. tartışar. Ee, bir de çeşitli konular üzerinde mesela diyelim ki bilim devrimi ve okült nitelikler, bilim devrimi ve tanrı anlayışı, hmm. bilim devrimi ve mekanik gibi çok çeşitli. Çünkü hakikaten e, insanlık ölçüyünü düşündüğünde bilme yöntemlerinde bir dönüşümü temsil ediyor. E, ve bu tabii sabahtan akşamı olmuyor. Süreç içerisinde bu zenginleşiyor, çoğalıyor ve bugün geldiğimiz noktaya ulaşıyor. Bunun kökenleri, yani şöyle bir dil konuşulmuş. Bu dilin grameli yazmaya çalışıyor insanlar. Bu dil nasıl ortaya çıktı? Bunun geriye doğru kökleri nelerdir? Farklı kültürlerde niye olmadı bu dönüşüm? Mesela Çin'de niye olmadı? Hint'te niye olmadı? İslam dünyasında niye olmadı mesela? Değil mi? Batı'dan iyi oldu ya da. Batı'da da derken hangi batı yani? Evet. Bu İspanya'da olmadı yani. İtalya'da başladı. İtalya niye koptu mesela? Bunlar üzerine çok enteresan yazılar var. İtalya ilk başta vardı. Hatta konuştuk değil evet, mi bunu? Enteresan. Ama sonra yok. Ondan sonra Fransa hatta sonra Almanlar bayrağı devraldılar. Ne oldu Almanya'da? Bak Hocam çok özür dilerim. Bu İtalya meselesi çok büyük soru hakikaten. Kısa bir şey var mıdır cevabı? Kontra reform hareketlerinden sonra Katoliklik orada yeniden kendini tahkim etti kilise. Kiliseyle tabi tabi kiliseyle hmm. alakalı. Bir de İtalya'nın e, zenginleşmesi, iktisadi yapısı, o sömürgeleşmesi gecikti. İtalya'nın birliği çok geç. Almanların da öyle. Hmm. E, tabi ulusal birliğini sağlayan, milli birliğini sağlayan ülkeler kapitalizme daha hızlı Geci. dahil oldular. Evet. İtalya ile Almanya çok geç. Bunun nereye gidiyor? Hepsinin toplam kökeninde Türk ıı, baskısı. Türk baskısı burada bir, bir değişken. Bir değişken. Bir değişken, olumlu ve olumsuz taraflarıyla... Hızlandırıcı bir... Tabii tabii, şeyde değişken. konuştuk onu hatırlarsan. Evet, evet. Birinci dönemin son programında Tartaglia, İtalya, Osmanlı ilişkilerini anlatırken... E, gerçekten şeyi... Ve özellikle İtalyanlarla Türklerin ilişkisi diğerlerine göre daha yoğun. Daha yakın oldu. Tabii tabii. Mesela diyelim ki Müezzade... İkinci Sultan, İkinci Beyazıt döneminde İtalyan bilim adamları yazışıyor yani. Evet. Buralar yok hocam yine ben e, acıyı tarif eden bir yerden parantez açmak istemiyorum ama hani buralar çalışılmadı buralar konuşulmadı e, buralar dediğim o büyük külliyat. Şimdi bilim tarihi araştırma enstitüsünde bunları çalışacağız. Yani şu çok eksiğimiz var sadece e, bizim kendi dar alandaki geleneğimiz yani Arapça Farsça ve Osmanlı Türkçesiyle yazılmış klasik eserler değil. Osmanlı İmparatorluğu'nun içinde yaşadığı coğrafyada diğer kültürel olan ilişki, Ermenilerle olan ilişki, Rumlarla olan ilişki, entelektüel ilişkiyi kastediyorum. İtalyanlarla olan ilişki, gidiş gelişler, Avrupa'yla olan ilişki. Yani sadece İstanbul'a gelen büyük isimler. Yani Isaac Barrow'un, Nifton'un hocası. Isaac Barrow'un İstanbul macerası en yazılmadı. Golius'un macerası yazılmadı. Yani anladın mı? Bunların entelektü, seyahların kitapları. Yüzlerce seyahatname var. Burada bu insanların... Gezerken sadece Anadolu'yu değil, Balkanları değil, İran, Mısır, Suriye, Bilad-ı Şam coğrafyası topladıkları yazma eserler mesela. istinsa ettirdikleri ve istinsa ettikleri yazma eserler. Notlandırdıkları yazma eserler. İstanbul'a gelip bizzat kütüphaneden Arapça okuyan şeyler, Avrupalılar. Bak geliyor kütüphanede notlar var. Arapça bilen entelektüeller. Biliyorsun John Locke çok iyi Arapça okur. Çok iyi yapabilir yani. Tercümeye gerek yok. Bunlar çalışılacak. Mesela Türkçeden e, şeye tercüme edilen eserler. Latince'ye, İspanyolca'ya, İtalyanca'ya, Rusça'ya çevrilen eserler. Mesela bunlar... Türkçeden. Parça parça çalışmalar var ama tabii bunları... Öyle Türkçe metinler var mı? Var var. Aa! Olması olur mu canım? Öyle bir soru var ya. Oo, tabii tabii. Hem Türkçe bilenler çok okuyorlar hem de tercüme edilen eserler var. E, belli bir dönemde 17-18... Ve önemli batıdaki dil Türkçedir ee, okunan ve takip edilen. Tabii. Ben e, o, canımızı sıkacak parantezi açmayayım dedim ama hocam siz şimdi bu verilerle onu büyüttünüz haliyle. Yok bununla ilgili güzel bak e, şimdi mes batılı meslektaşlarımız yani bilim tarihi çalışan, düşünce tarih meslektaşlarımız bunlarla ilgili çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Onlar yapıyorlar. Tabii bu yazma eserleri tanıtıyorlar. Sosyal medyada bile bunlar bazen paylaşıyorlar. Çok il ilginç şeyler var. Burada söyledik zannediyorum ben Tahsin Hoca'dan duymuştum. Tahsin Görgün Hoca'dan. yanlış anladım 50 bin sayfelik Türk masalları tercümesi var Almanca. Bak 50 bin 50 değil. 5 bin 50 bin sayfa. Türk masalları. Evet. Yani Türklere ait Osmanlı dönemdeki masalların tercümesi. Mesela bunları Türk Dil Kurumu ne bileyim ben. Türk edebiyatı ilgilenen merkezlerin e, toplayıp. Çünkü birçoğu kayıp da olabilir bunların yani. İşte or şeyin, Isaac Barrow'un Türkçe sözlüğü var ya. Hatıratı var mı hocam? Yine Var. Yenildi i̇şte mi o? Gözyede? Bak e, Yusuf, şimdi sen konuyu, konuyu açıyorsun da e, Mehmet Arıkan, meslektaşımız, genç meslektaşımız birkaç ay önce e, İstanbul'daki bazı elçilerin Fransız ve Hollanda elçilerinin 7. 8. 9. hatıralarını hala yazma olarak kütüphanelerde durduğunu tespit etti. Fransızca mesela. Dokuz cilt adamın günlükleri var. Bu adam mesela 10 yıl İstanbul'da bulunmuş, bir şey, her şeyi yazmış. E mesela bunların yazma olduğu için bunlar matbu da değil, bunların çevrilmesi mesela... E, ...lazım, çalışılması lazım. E, öyle çok eser var. Benim bildiklerim, bilmediklerim de çoktur. O, orayı çalışan... E, ...özellikle Osmanlı tarihçisi arkadaşlar var. E, Mediyanet Üniversitesi de var. Bu arkadaşlarımız. Bu fotokopi almış mıdır Mehmet Arıkan Hoca? Abi o dünyanın parası nasıl alıyorsun onu şu anda hmm. euro üzerinden hem de. Yani O zaman hocam niye bilgisini paylaşıp canınıza sıkıyor? <gülüyor> <gülüyor> Yok canısı sıkılanlar sıkılsın canım. Yani işimiz çok demek istiyorum. Malzemenin dökümü. Yani bizim mesela ee, diyelim ki Osmanlı Bulgar Bulgarların Müslüman olmayan Bulgarların düşüncesi, hayatı nedir, entelektüel hayatı nedir, bizim onlarla ilişkimiz nedir, Boşnakların ya da ne bileyim mi, Boşnaklar Müslüman da, Sırpların mesela, Rumların ya Rumlar herhangi bir kültür değil ki, neticede devam ediyor. O, diyelim ki Esat Yengi orada ders veriyor Fener Ne ne ders veriyor, ne alıyor, ne etkileniyor. O ilişkiler, e, İtalya ile olan ilişkiler. İşte Mıracınbaşı Ahmet Diden'in yazışmaları var ya, bildiğimiz Mescun Mıracınbaşı Ahmet Diden'in yazış yazışmaları var şeyle, Avrupa'daki entelektüellerle. Değil mi? İşte e, e, Katip Çelebi'nin var. Yani öyle kopuk, dünyadan habersiz falan böyle bir şey yok yani. Birbirlerinden haberdarlar yerine yazışıyorlar, ziyaret ediyorlar e, falan filan. Bunda pek çok örnek var. Gelişmeleri takip e, bir ediyorlar. Bir de tabi İstanbul e, global bir merkez. Hala. O dönemde. Orada. Ve tabi bir kere 1740'a kadar rakipsiz zaten. E, buraya entelektüeller gelip Osmanlı entelektüeller sanatçılarıyla görüşüyorlar. Yani şeyin, e, Todeli'nin o üç eserinden bahsettik burada değil mi? Adam geliyor e, 1770'lerde e, burada yaşıyor 5 yıl, notlar alıyor, görüşmelerini, Osmanlı Medya Sistemi'ni anlatıyor filan falan e, Bu tür eserler var, epi eser var. Yani, o Mesela canlı diye... medya tasvirleri olan eserler var. Medya dersini deneyip canlı canlı anlatmış şöyle derslerini. E, tasvuf, tarikatlarındaki zikir halkalarına izlemiş kayıtlar var. Siyasi demiyorum bak kültürel. Taşla'daki kültürel. Ben sana daha bunu bahsetmiş olabilirim. Mesela Trabzon'da kan davaları üzerine bir Fransız seyahıın mütealası var seyahatnamesinde. Ee, Anadolu'daki kültür tarihi, toplumsal tarihi, marjinal kültürlerin e, tarihi konusunda da çok ciddi malzemeler e, var bu metinlerde. Sadece entelektüel olarak düşünme yani. Sonu evet. yok tabi hocam. Sonu yok. Soniyok. Konya'ya giderken. Yeni eee bilimdeki yeni önce konuşalım. Yeni ne evet. ve hangi bilimin yenisi? Evet çok bu da güzel önemli bir soru. Dikkat edersen Scientia. Yani Scientia ilmin tercümesi yani ve orada e, henüz daha netleştirdiğimiz science diyebileceğimiz bir anlam yok. Bununla alakalı da güzel bir kitap var. Çevrildi Türkçeye. Daha yayınlanmadı yalnız. E, bir e, doktora öğrencisi arkadaşımız bunu çevirdi. Ee, o, o da şu, Scientia'dan Science'a. Yani from Science'a to Science, tabii. Yani o Scientia kavramından Science'a geçiş süreci nasıl oldu? O klasik bilme e, paradigması ya da e, teorisi nasıl evrildi ve nasıl dönüştü şeklinde çok güzel bakılıyor. Dışarıda bakıyor. bırakılan, eklenen... Tabii dışarıda bırakılan, devam ettirilen unsurlar bakımından. Hı -hı. O açıdan o, o da, yani bu Avrupa'da çağdaş dönemde de çalışılan bir konu. Şimdi Nova... Aslında tehlikeli bir kelime. Yani klasik dönemde bu tarihlerde yeni kelimesini kullanmak düzeni bozucu bir kavram. Dolayısıyla hani bidat var ya dinde, hmm. onun gibi bir kavram bu. Yani eski köye yeni adet çıkartma bugüne ait bir şey değil o dönemde. Çünkü eski bir düzen demek. Kadim olan bir düzen var. Kökleri belirsiz bir geçmişte ama e, belirli bir mekanizma içerisinde belli bir sistematiği var. Belirli bir nedensel hiyerarşisi var onun da kendi için gerekçelendirmiş bir yapısı var. Niye niçin yaptığını nasıl yapacağını biliyorsun. Bak neyi niçin ve nasıl yapacağını biliyorsun. Sistem bu. Sen şimdi buraya yeni bir şey zerk ettiğin zaman sistem bozuluyor. Dolayısıyla tüm klasik kültürler yeniye karşı dikkatlidirler. Bugün anlaşıldığı gibi anlaşılmıyor. Hayır yani. hayır değil. Bugün bilakis tam tersinde bir yerde. Çünkü şöyle ama... E, ...gelişmiş bilgi ya da sahih bilgi, doğru bilgi geçmişten gelendir. Biz ise bilginin geleceğe yönelik bir ucunun olduğunu düşünüyoruz. Yani bilginin daha iyileşmesi, daha düzelmesi, daha gelişmesi, daha mükemmel forma ulaşması... ...gelecek e, kipiyle alakalı bugün bizim zihniyetimizde, tarih anlayışımızda. Bak klasik genellikle bilginin e, ideal formu geçmiş kipine eklenmemiş vaziyette. Bu Büyük ayrım. Büyük ayrım tabii canım. Yani insanlar böyle bakıyor... Dolayısıyla uzak atalardan gelen, işte Keldanilerden, efendim, Mısırlılardan, Mezopotamyalılardan, Yunanlılar neyse... ...o bilginin kadim köklerini muhafaza etmek e, ve ki bu işliyor, çalışıyor, niye, için nasıl, sana bir çerçeve sunuyor. Buna bir şey zerk etmek sistemi bozabilir. Hmm. Bu onun sıkıntılı. Şimdi bu Nova fikrinin kökeni... E, Nerededir? Henüz yani onunla ilgili bir çalışmıyoruz ama ben İslam dünyasında bunun çok ciddi bir kökeni olduğu kanaatindeyim. İlk kullanım. Hem ilk kullanım Sağlamadır. illa lafız olarak değil, mefhum olarak. Şimdi Yusuf, bir şeyin lafız olmayabilir. Henüz adını vermemiş olabilirler. Ama o durum orada vardır. Siz adını koymamışsınızdır henüz. Adını koymak için bir tazikte bulunması lazım o durumun. Tamam. Berine Burada şey olur. o mefhumun kendisi şu değil mi ama? Ee, yeni bir iş görme tarzı. Aynen öyle. Aynen öyle. çok güzel. Yeni bir ilişki. Yani yaptığımız eskiden farklı. Bu bence e, Gazali'nin o kritik okumasından sonra Razi'nin başlattığı bir şey. İnsanlık tarihinde? Tabii. Yani i̇nsanlık tarihinde demiyorum. İslam tarihinde en azından ben şimdi insanlığın adına konuşamam. Çin'de ne oluyor bilmiyorum. Batı'yı dahil edelim o zaman yani, sadece. Evet. Tabii tabii yani 1210'da öldü Razi. Razi. Şimdi Razi bilgiyi bir kere tarselleştirdi. Çünkü sizin bunu yapabilmeniz için bilginin özsel tabiatını tahrip etmeniz lazım. Çünkü şöyle bilgi özselse değişmez zaten o tarihe konu değil. Yani zaman mekanda da edilmez o bilgi. O ki zaman mekan üstü bir bilgi değişmez zaten. E, değişmeyen bir şeyi de tarihsel okumaya tahrip tutamazsınız. Bilginin naturalize edilmesi, doğallaştırılması süreci e, o aşkın kognisyonun Aşkın biliseliğin tasfiyesiyle son derece alakalı. Bir Razi'nin eserleri bunu bize veriyor bak. Razi at koymayabilir. Bilmiyorum belki de vardır. Eşref Altaş Hoca'ya sormak lazım. Hani Razi'nin hemen, hemen tüm eserlerini müteala ettiği için böyle bir şey geçiyor mu bilmiyorum ben. Ama Razi'nin yaptıklarına baktığımız zaman Razi bir meseleyi ele alırken tarihsel bir süreç içerisinde ele alıyor. Her türlü bilgiyi sistematik bir sistematik ama tarihsel bir okuması var kronolojik anlamında değil. Tamam. O kendi kullanmamış olsa bile bugünden itibaren bakıp yani ben, ben okuduğumda, ben okuduğumda hemen, hemen her konuyu tarihselleştiriyor adam. Hmm. Bu da neyi gösteriyor? Bilgi bu. Mesela şöyle diyor. Diyor ki bunu ilk defa İbn Sina vazetti, ondan önce yoktu. Bunu ilk defa şu vazetti, ondan önce yoktu. Mesela kendinden önceki bilgi tarihini, düşünce tarihini, felsefe bilim tarihini adam bu şekilde okuyor. Şimdi o zaman sen de şöyle bir düşünce oluyor. Ha demek ki eskiden olmayan Yeni ve doğru bir şey daha sonra vaz edilebilir. Hmm. Mesela i̇bn bunu ilk defa vaz diyor. Koydu ortaya, icat etti, keşfetti Nisa. Bu ondan önce Doğru olan da budur diyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu... E, başka örnekleri de var. İşte Ömer Hayyam'ın örnekleri var. Mesela hemen Razi öldükten sonra... Yaşayan bir matematikçi mesela İbnül Havvam. Tuğsin'in öğrencisi. E, daha önce bunu ben örnek olarak da veririm sık sık kendi döneminde çözülemeye matematik problemleri derliyor. 33 tane problem derliyor ve derleyebilir hani. fakat şu cümlesi çıkıyor. Biz bunları bugün çözemedik, gelecek nesil çözebilir diyor belki. Onun için kaydettim bunları. Ha şimdi geleceğe yönelik olarak bilginin daha gelişeceği ve bu problemleri, bunlar cebir problemleri bir de onu da söyleyeyim. Birinci derecede, ikinci derecede bunların hala bir kısmı çözümsüz. Bu kitap hacmini duruyor mu bir yerde hocam? Ben çalıştım onu benim master tezim o. Ben makarnayı yayınladım Atmüstü Yayınları makarnayı yayınladım ama tabii o zamanki bilgilerimle şimdi yapsam daha farklı olur. Ee, pek çok böyle tekil örnek vermek mümkün yani mesela İbn Nefis e, zannediyorum Şerol Kanun'da diyor ki bir bilgi sırf eski olduğu için değerli olmaz sırf yeni olduğu için de değerli olmaz. Vakıya mutabakatına bakarız, yani niye, niye anlatıyorsa ona uygun buna bakarız diyor. Şimdi bak bu çok, esilen bir bilgi eskiyse, o baba yani bunu Aristoteles söylediyse, Farabi abi söylediyse önemli. Gibi Burada bakıyor. da mı öyleydi hocam bu? Nerede? Ee, İslam dünyasında da. Tabii tabii da. öyleydi. Yani, kad... Aynı Harist, şey var, aynı bölülen, şey. Tabii ya yani kadim olan, o tarihsel köklerden gelen bilgi önemli ya. Ya şimdi bak, mesela Kutbuddin Cirazı'yı geç dönemde yaşamasına rağmen hala o eski zihniyette devam eder. Antik bilginin daha kıymetli olduğunu düşünüyor mesela Sivas'ta bu işte Niyatul İdraki Töfetü ihtiyatımız ihtiyatımızın önemli asırlı meselelerin yazan e, e. tabi nedenini de sormak gerekecek orada. tecrübe dolayısıyla mı nedir e, o kadim olanı ha onu okumak, kıymetli, okumak lazım açıkçası işte. ben de bilmiyorum ama kutbu böyle bir ismarı var antik olan, daha doğrusu şöyle tavsiye edeyim antik olanı son sınıra kadar kullanmaya çalışıyor çalışmıyorsa yeniye geçiyor mesela. Çok, iyi. çok ilginç bir tarzı vardır şeyin. Mesela hocası Tusi'nin yeni teoremi var biliyorsun gökyüzüdeki hareketle alakalı. Yine hocası Muhtesemurdin'in teorisi var. Bunları en son gündeme getiriyor. O klasik teorinin son sınırlarına kadar neler yapabileceğini işlemeye çalışıyor. Bakıyor ki olmuyor. Ondan sonra yeniye geçiyor. Bak bu da çok ilginç bir tavır. Kısaca... Hocam, e, vaktimiz bitti biraz açtık ilk bölüm için. Öyle mi? Ha, evet, tamam. E, burada duralım ki e, yeni meselesini yeni de, tekrar bir devam, de evet, devam evet, edelim. Evet, devam edelim. Tamam. E, kısa bir aradan sonra karşılayalım. Yeniden merhabalar. Soruların peşindeye devam ediyoruz. Bugün yeni bilim kavramı etrafında bir dizi yeni soru çoğaltmaya çalışıyoruz kıymetli. İhsan Fazlıoğlu hocamızla birlikte. E, hocam aslında bir giriş yaptınız şeye, o yeni tanımına yani ilişkin. Ben bunu uzatmayalım ama şunu söyleyeyim. Her dönemde bununla ilgili kelimeler var. Mesela e, i̇bn Nedim, biz de biliyorsunuz tercüme hareketleri hakkında ciddi bir şey verir. E, e, İslam dünyasında yapılan çalışmalara verdiği isim ilginçtir mesela. Muhtesun der. Modernler demek bunun. İngilizceye çevirilince i̇bn Nedim'i modernler diye tercüme. Yeni yapılan, yani eskide olmayan, Harizmin'in yaptığına muhtesun yani o muhtes, yeni bir şey. Daha önce yok anlamında. Bu, bu, bu modern kelimesinin şeyi zaten hmm. evet hadase diyorlar modern Arapçı'da dikkat et moderne. Modernizme hadase benziyor. Ee, çok örnek verilebilir. Ee, ben sana sırayla sevebilirim ama bence 16. yüzyılda bir şey var. Ben onu henüz çözemedim. Çünkü 16. yüzyılda bilim söz konusu olunca bak bilim bilim söz konulunca... Yeni kelimesinin eş zamanlı bir kullanımıyla karşılaşıyoruz. Batı'da Tartaglia. Bizde ise... E, Garsittin el-Halebi, İbn-i Nakib diye bir adam. Mesela... Aynı kelimeyi kullanıyorlar. Evet yani İbn-i Şatır astronomisine... El-Hayetul Cedide diyor. Bir disipline verilen bir ad bu. Mesela El-Hikmetul Cedide diye bir tabir var. Afrika'da kullanılıyor bu. İbn-i el Hikmetül Cedide, yeni hikmet. Yeni felsefe demek. Adam... Kendince karışık bir şey yapmış. Biraz mistik, biraz filan. Hmm. ilginç bir şey. El ül Cedid'i de diyor ha. Yeni felsefe. Bu biraz erken. Yani Gazali ve sonrasında. Ama astronomi, bilim söz konusu olduğunda ben ilk defa bilmiyorum başka örneği vardır belki ama yani Cedid kelimesi kullanılabilir. Mesela Ali Kuşçu'ya Eşşar-ül Cedid diyorlar. Şerine Eşşar-ül Cedid diyorlar. Kelam kitabı için. Ama bir astronomiye, yani astronomi disipline eski diyor bir Osmanlı alimi. Evet. Şey diyor el hayet Kadime ya da El-Hayet-ül alışılmış al alade sonomi Bilinen. Öbürü el hayet Cedi'de İbn-i biraz farklı ya. Aynı şekilde 1537'de Nova Sainte'ye yayınlanıyor. Tartaglia'nın Nova kelimesi. Bunun evet. üzerine konuşmuştuk hatırlıyorsun. Bu bir kırılmaya işaret ediyor. Şimdi yani herhangi bir şeye yeni diyecek diyor, şeyleri Tehlikeli yok. bir şey yani bir iddiayı içeriyor bu. Hatırlarsan Nova Scientia kitabının kapağı da buna göre evet. dizayn ediyoruz, bundan bahsetmiştim Onları tekrar resmini de getirdim. Harbuki yanımda var e, çantada ama onlara girmeye gerek yok bence. Hocam dönüşte... Aa, e, şöyle şurada bak şurada. Orada mı? Tabii, tabii şu. Şu kitap. Şu işte bak. Çünkü bayağı şey, geniş tasvir etmiştiniz. Evet evet. Görebilecek Hatta, mi? Ee, daha böyle karanlık şeyi, daha büyük şey şu. Bak Nova Scientia. Şimdi burada... Sizden göremezler herhalde. Ben, ben göstereyim, siz anlatın. Olur mu öyle? Tamam olur. Bende bir örneği var. Ha, evet. Bak şimdi hemen onun girişte bu kale duvarı var. Görüyorsunuz. Kaleler, kale gibi duruyor değil mi? Mesela kenarından tırmanan insanlar var. Ona diyor ki aşağıda, onun giriş yolu bu değil diyor. Şu girişte hemen oktit yazıyor. Oktit kapıyı tutuyor hani. Hmm. Bilime girebilmek için oklitten girmen, matematikten girmen lazım. Zaten altta diyor ki, matematik der ki, beni öğren, yola çık. Yani buna benzer bir cümle var burada latince. İçeri giriyorsun, dikkat edersen sağda eski bilimin adamları, mensupları toplamış bana, sana göre sağda, evet. solda ise tartaglia var, top atışı bak. O da yeni bilim, yani top nasıl atılır bunun matematiği mekanizması. Biraz ileri girdiğinde Aristoteles ve Platon yan yana. Orada yeni bir kapı var. O da illetlerin bilgisi. Hmm. Össel nedenlerin bilgisi. Onu artık bırakıyoruz diyor. O bilimin Nova Scientia'nın konusu değil. O artık e, işte felsefe dediğimiz şey. En genişte de filosofya var. Kraliçe. İşte tanrıça. tanrıça. E, şimdi bizde de yani. İbn-i İbn Nakib'de hemen, hemen 1520. Ler. Bu kitabın kapağıydı. Tabii tabii. Kapağı. Dolayısıyla Zaten, ne yaptığını biliyorlardı. E, tabii tabii. Şöyle bir niyetim var benim aslında. Becerebilir miyim? Kapaklarla bilim tarihini okumak. Kitap kapaklarıyla bilim tarihini okumak diye bir düşüncem var da. E, ne zaman okurum bilmiyorum. Hatta felsefe tarihi, düşünce tarihi. Özellikle 16 ve 17 yüzyıldaki kapaklar zihniyeti temsil eden resimlerdir. Zihniyeti gösteriyor. Her noktası çünkü bir tercihi. Tabi tabi. Modern zamandaki gibi değil tercihi belirtiyor. Tabii şimdi bak. Çiziliyor. Helal, e, şunu da mesela göster. Bak bu da e, Johannes Hevelius'un kitabı. Bak, onu göster şimdi. Sağ tarafta Galileo. Dikkat et nasıl Şalvar Cübbe var değil mi? Görüyorsun. Bir Osmanlı El, hali, şey Elinde işte, teleskop. Tamam. Altında ne yazıyor? Sensus. Sol tarafta İbn İsem. Bak o da sarıklı cübbeli. Elinde matematik kitabı var. Konik kesitler. Altında ne diyor? Rasyo. Akıl yani matematik. Hmm. Bu da e, şey, e, veri. Duyu verisi. İkisinin sentezi, modern bilim. Bu 1650'de yazılmış, yayınlanmış bir kitap. Onun için diyorum ki Avrupalılar hala kendilerini İslam hediyesinin devamı olarak görüyor. 1650'de. Hmm. Ondan sonra tam anlamıyla. Sonra zaman sonra şey... yalnız hocam şimdi bunu söylediniz. Bu e, kitap kapakları üzerinden e, bilim tarihini, özellikle tarihi, özellikle 16 ve 17 tarihi. yüzyıldaki metinler ee, hmm. insanların söyleyip de ifade edemediklerini temsiller üzerinden, resimler üzerinden ifade etme teşebbüsü. Keşke ki bu, vakit ayırsanız da o çalışmayı yapsanız. Yapsak. Hocam. Evet, topladım hmm. ben hepiyi. Ee, Şeydeyken yurt dışında görev yaptığım esnada da bu tür metinleri topladım. Ama tabii oturup çalışmak lazım ve bunu modellemek lazım. Ee, hmm. Son derece önemli bu açıdan. Şimdi kısaca bu 16. yüzyılda ne oldu? Bunun üzerine belki çalışma vardır. Benim gözümden kaçmış olabilir. Ama bu tarihlerden itibaren artık bir nova kelimesi ortaya çıkıyor. Bir de tabii modern kelimesi var. Evet hocam. Modern kelimesi de bu tarihlerde ortaya çıkıyor. Ee, daha çok zamana uygun demek ama süreç içerisinde modern tüm bu zihniyetin ifadesi olacak. Moddaki değişiklik. Hatırlarsan geçen hafta mod, kod ve Rek, ekran reklam. demiştik. O moddaki değişimi ifade, ifade ediyor. ediyor esas itibaren. Hmm. Ve e, geçmişte olmayan bir şeyi iftihas etmek anlamında. Tıpkı İbn-i Nedim'in Firis'indeki, el muhtesun der gibi. Modernler, moderns kavramı ortaya çıkıyor. O açıdan Nova'nın üzerine de belki bu kavramın tabiat üzerinde bir çalışma yapmak lazım. Asri kelimesi ile karşılanması. Şimdi klasik şey Osmanlı döneminde bu tür kelimelerin tek bir karşılığı verilmiyor. Pek çok karşılık var Asri kelimesi bir, bir anlamıyla doğru. Yani zamana uygun. O yaşanılan içinde yaşanan çağa uygun anlamında. Çağdaş gibi yani. Eyvallah. Burada bir başka yer var hocam sorun. Şimdi yeni ile de ilgili, nova ile ilgili de aslında o e, zamanda kayıtlı. Dolayısıyla şey gibi aslında sorumun şeyi şu. 15. yüzyılda modern mimari e, denildiği zaman cümle içinde gotik mimari kastediliyor imiş. Burada o zaman... Çünkü, çünkü o bir önceki zamanda yok. Yeni bir şey yani. Hmm. Şeyi bu. Tabii ya, şimdi bu kelimelerin özel kullanımları var, genel kullanımları var. Belli bir dönemde terimselleşmişler. Belli bir dönemdeki tüm değişikliklerin ortak adı haline dönüşmüşler. Mesela yeni doğa felsefesi diyeceğiz. Nova Natura Filosofia diyeceğiz filan. Bu kelimeler özel anlamda da kullanılıyor, genel anlamda da kullanılıyor. Hatta bunların hiç Nova demeyi tamamen modern kelimesinin altında bunları toplayacak olan yaklaşımlar da var. Ve çok şey söylenebilir. Tamamdır Ama hocam. Nova kelimesi inanılmaz bir şeyde yaygınlaşıyor. Özellikle 16-17. yüzyılda pek çok Nova kelimesi var. Bu aynı zamanda az önce yaptığınız açıklamayla beraber okununca o klasik dünya, kadim dünya ile olan ilişkide de yeni bir sayfa. Tabi Yusuf şey dedi ki hatırlarsan kapitalizm öte dünya biletlerinin iptali değil mi? Artık gidecek bir yer yok. Bu dünyaya kazık kakacağız değil mi? E, dünya tasarımız da değişiyor artık. O hani noktayı nazarın noktası değişmiş. Nazar da ona göre farklılaşacak, manzara da ona göre değişecek. Dolayısıyla artık biz dünyaya yönelik bakıyoruz. Yani bu zihniyet değişikliği çok önemli. Yani zihniyettir esas itibarla işin zemini de yaralar. Senin bakışının arkasında o bakan, içeride bakan biri var, tamam mı? Senin gözlerin verileri topluyor. O bakan kişi, o kişilikte bir değişiklik oluyor artık. E, dolayısıyla bütün Verileri de ona göre organize ediyor. Ee, tamamdır hocam. Yani o, o şeye bir sonraki başlığımıza geçebiliriz ama bu yeni bilim, yeni bilimde o bilimde bir bilim bir yenilik oluyor mu? Aslında bu novan sânti, bilim olarak çevirmek lazım, bilgi olarak çevirmek lazım. O ilmin şeyi. Tamam. O e, zaman bütün şeyi yeni değişiyor. bilgi diye çevirmek lazım. Çünkü yani bilim, bugünkü anlamıyla bilim çok geç dönemde kullanılıyor. Yani 16. yüzyılın sonu 17. yüzyılda yapılan çalışmalarda yeni, daha çok yeni doğa felsefesi gibi bakılıyor olaya. Tabii bir de tıp meselesi var. Bu tıp da çok entesan bir disiplindir. Yani yeni tıp. Mesela bizim 17. yüzyılda batıdan yaptığımız tıp tercümeleri var. Paracelsus tıbbı, et tıbbul cedid mesela anladı. Yeni tıbb. Et tıbbul kimya, kimyevi. Yani bizde kökleri olmayan, bizde karşılığı olmayan, kadimde bulunmayan, kökleri geçmişe gitmeyen yeni ihtas edilmiş. Ona da yeni diyorlar. Sonra tıpta aslında genelde biz şimdi uluslararası ve Türkiye'de de uluslararası teamülde öyle. Tıp tarihi hep ayrı çalışılır. Tıp düşüncesi ayrı çalışılır. Bilim tarihinin bir konusu değil aslında. Niye böyle hocam? Çünkü çok geniş bir alan, çok fazla bir alan tabii. Ama aslında bunlar iç içe. Çünkü tıp bilimindeki gelişmeler. Mesela e, Avrupa'da ilk yazılan eserler e, Aristoteles'in eserine değil. Tıp eserleri. Özellikle Kanun Fıttapı. Çünkü insana değiyor tıp. Çok somut. Tabii çok somut. E, Anlatabiliyor muyum? Parasensüs yakıyor biliyorsun bunlar. toptan meydanda. Bunlar artık eskidi. Atalım bunları diye. Şimdi bak eskinin işe yaramazlığı, eskinin tabi bu şeyle de alakalı yine anlattık ya... ...coğrafi işgallerden sonra gelen malumat zenginliği de buna neden oluyor. Yeni bitkiler, yeni insanlar, yeni kıtalar, yeni ne bileyim ben... ...bir sürü farklı hep yeni şeyler o malumat bunalımı o da buna sebep oluyor. Yani pek çok değişken var. Bu kullanımın farklı coğrafyalarda ve farklı zaman dilimlerinde zannediyorum. O da farklı. Şimdi bu tıp meselesiyle ilgili söylediğiniz kökü bizde olmayan anlamında yeni. Tabii. Bir tarafıyla onu söylediğiniz zaman mesela bugün de yeni diye bir kelimemiz var. Tabii. Sanki ona daha yakın bir anlamı e tabii var. Tabii yeni icat etmişler diyorsun mesela. Bak bunu yeni icat ettiler. yoktu yani. Varlığa yeni geldi bu. Ve artık etti. bütünüyle pozitif, müspet bir anlamı var. Tabii. Yeninin. Tabii tabii. O işte dedim ya, daha önce müs mü yeniye, müspet anlam yüklemek kolay bir iş değil, süreç istiyor. Ee, 15. yüzyıldan başlayıp, 16, 16, ondan sonra yeni, geleceğe yönelik kademin zıddı ve müspet bir anlam kazanıyor. Çünkü yeni diyerek ortaya koyduğu şeyler... Ee... Şimdi bak bu e, cedit üzerine ben bir kaç konf cedit kelimesi üzerine evet. diyor musun ced dede ced yeni demek o e, kökleri aynı. Aa, aynı. Aa. E, şimdi tabii ced de cedit bu, bunun köklü entesan bu bir şeyi bu damak oradan yeni bir şey çıkmak bir sürü anlamı var farklı ama bir insan ne zaman dede olur? Torun sahibi olduğu zaman dede kadim olmuş oluyor artık. Ama cet diyorsun ama. Yenilenmiş anlamında. Tamam ee, Aslında kadim... Yeniye bu şey değil bak. Şuraya dikkat et. Kadim tecdit edebilir. Dedi anlamında. Çünkü yani kökleri geçmişte olması kaydıyla bir şey yenilenebilir. Buradaki yeni farklı bir şey. Kökleri geçmişte yok artık bunun. Yani i̇ki türlü yeniyi birbirinden ayırmak lazım. Tamam. Buradaki... Ee belki modern kelimesinde o mod gibi gibi yani verirler. artık 16. 17. yüzyıldan itibaren kullanılan yeninin geçmişte kökü var mı yok mu ona bakmıyoruz. O farklı bir yeni yani ihtas edilmiş ortaya bir tür bidat gibi yani kökü yok onun örneği yok. Ama sen kadim olanı yenileyebilirsin. Kökleri geçmişte olduğu müddetçe yenilikten korkmuyorlar. Ama yepyeni olan bir şey diyelim ona artık. O sıkıntı yaratıyor, düzeni bozuyor yani. Malzemeyi tanıyorsa sorun yok, malzemeyi tanımıyorsa... Tabii tabii, evet, e, sıkıntı sorun. oluyor. Bu olumlu anlamını işte 16. 17. 16 2. yarısı ve 17. yüzyıldan itibaren kazanıyor. Gösterdiği başarılar. Ve burada artık ama şu var. Artık tarihsel bilincimizde geçmiş merkezi olmaktan çıkıyor, gelecek yerleşiyor. Biz artık insanlığın tekamülünü, insanlığın gelişmişliğini insanlığın daha iyi, daha güzel ve daha doğruyla irtibatının gelecekte olacağı anlayışını merkeze alıyoruz. Ve bu gelecek. yüzden Tabii. bu bir devrim. Evet. Halbuki gelecek şeydi, ee, gelecek öbür tarafa gitme işi. Hazırlık yapıyoruz, her an bekliyoruz, öbür tarafa gideceğiz di. musun? Artık gelecek önü açık, dağlara, kırlara gideceğiz, tamam mı? Ve o açıdan e, her şey gelecekte daha iyi olacak, gelecekte daha güzel olacak, gelecekte daha doğru olacak anlayış nedir? Zaman anlayışıyla ve zamanın tarihsel idrakiyle de alakalı bir şey bu. Ya şöyle bir basit bir örnek vereyim. Bu zihniyet eskiden mükemmel bir geçmiş var. İnsanlar uzaklaştıkça bozuluyor. Evet. Şimdi ise gelecek ideal olanı içeriyor. Biz geç, geleceğe gittikçe daha iyi oluyoruz. Bu iki... Tam tersine dönüyor mesele yani. Eyvallah. Bu iki cümlede ve bu iki cümlenin içinde yaşayan iki insan tipi de bugün dünyada yaşıyor. Tabii. Buradan ne anlamalıyız? Birbirlerinden yüzlerce i̇nsan, yıl... İnsanlık, insanlığın ilerlemesi lineer değil. Belli bir dönemde çok üst bir kültürde yaşayan insanların yanında, çok alt kültürde yaşayan insanlar da hep böyle olmuş. Aynı tarihte. E, tabii Sümerler, Babiller, Akatlar çok gelişmiş bir dünyayı temsil ederken, Değil o, mi? Biraz altında e belki. Tabii yani 1200'lere kadar İslam dünyası çok gelişmiş bir kültürü temsil ederken Avrupa daha yeni yeni toparlanıyor. Ortaçağın. Ya, ya karanlık değil onun üzerine konuşacağız da. Yani mesele şöyle insanlığın her biri aynı anda yukarı çıkmıyor yani. Belki insanoğlu buna en yakın bu, bu, bu modern zamanlarda iletişimin yaygınlaşmasıyla ee, olması sanki Olması gerekiyor ama işte kapitalist sistem böyle çalışmadığı için hmm. e, her sistemin beyazları var. Beyaz'ın da ebyaz'ı var, daha beyaz'ı var, daha beyaz'ı var yani. Şimdi sadece diyorsa beyaz bilmem Türk diyorsun ya, yani. Ya da beyaz, İngiliz be Onun daha beyaz'ı da var, daha da beyaz'ı var yani. Orada da bir hissi hissiyle var. Kendi aralarında birbirlerine köylü diyorlar onlar da. <gülüyor> ya bir güç böyle bir şeydir yani, güç yukarıya doğru çıktıkça ee, ıssızlaştırır her şeyi, yalnızlaştırır yani. İnsanın Azaltır. yozlaşmasının bir sınırı yok bu anlamda çürümesinin yani niye bu çürümeyi neden olmayacak diye bir kural yok. Gücü kullanmasını bilen çürümez. Çürütür. Kapitalizm çürümüyor ki çürütüyor. çürütüyor. Evet. Bu evet, e, parantez açayım da hocam şu ced ve cedit meselesiyle ilgili. Bunların aynı kökten olduğu meselesi yaygın bir bilgimidir. Türkçün. Yani Arapça sözlüklere bak bulursun canım. Bu böyle çok nadir bir şey değil yani. Hmm. Tabii tabii. Eyvallah. Hatta daha ilginç şeyleri de var. Yani o yazımı çıkartırsam çok daha ilginç şeyler var, bağlantıları var orada. Allah bilir, Türkçedeki dede-torun ilişkisinde de vardır ha. Yani Türkçe, etimoloji çok zevklidir bu açıdan. Yani şurada o hataya düşmemek lazım. Tüm hakikati de etimolojiden türetmemek lazım. Öyle bir anlayış da var tarafı. Yani. Yani zehirli bir tarafı da var yani. Sorunları dile indirgeyip orada boğmak de bir risktir. Ona dikkat etmek gerekir. Ee, evet. Yaygın gözlenen bir e, sorun evet. diyebilirim. E, şimdi şey oturdu hocam aslında bu yeni meselesi. Tabii. Üç aşağı beş yukarı. E, ve dolayısıyla bu, buradaki hikayeye, bu dönüşüme, bu kırılmaya niye ısrarla devrim e, insan tarihindeki büyük bir şey olduğunu geçmişten e, geleceğe çevrilmesi gözün. İşte orada Anlaşılır. tabii teoriler var. E, şimdi üç temel, aslında iki temel teori var. Bir, devrim bağlamında mı? Evet evet. Yani biri süreklilik tezini savunanlar var. Yani aslında insan hani ben de bu süreklilik tezine taraftarım biliyorsun. Yani, devrim olmaz. Şöyle bir gelişme var. ilerleme kelimesini kullanmıyorum. Çok değer yüklü bir kelime. Ahlaki bir içerimleri de var. o an, Ama gelişme var. Bir birikimsel evrimsel süreklilik tezi var. Bir de sıçramalı devrim tezi var. Şimdi bu bunların yani bu ortaçağ dediğimiz e, meseleyi ele alan, mesela bu, bunun şeyi, kurucusu, yani birikimsel, e, evrimsel e, süreklilik tezini savunan Pierre Duhem. Bu Fransız e, fizikçi ve bilim felsefecisi, bilim tarihçisi çok önemli bir isimdir Pierre Duhem. Duhem tezleri falan var e, ve bunu takip eden Claggett, Crombie e, ve Wallis diye... 4 bilimadan bilim, bilim tarihi, düşünce tarihi var. Bir sıçrama olmayacağını. Şimdi dönüşümler var ama bu böyle bir sıçrama değil. Yani arkası yok, birden çıktı ortaya böyle bir şey yok tezindeler ve bununla ilgili çok ciddi çalışmaları var. Şimdi daha önce sana bahsettiğim yani keşke Ketebe mesela bunu çevirse. Kuhn'in. Evet. E, o metni. Hocam siz himmet ederseniz. Tabii o Styles of Scientific Thinking in Western Tradition 3 ciltli çok önemli bir o. E, Epey oldu yayınlandı ama o metin e, ki son cildi büyük oranda belki yarısından fazlası bir dökümdür. Bütün metinlerin dökümünü veriyor. İnanılmaz bir çalışma o. Hmm. Yani orada e, ta şeyden e, Mezopotamya'dan başlayıp e, Mısır ve özellikle tabi eski Yunan ve İslam. İslam çok ciddi bir yer kaldı özellikle i̇bn hmm. e, Çünkü bu şey... ...matematik bilimlerle, e, biyomedikal bilimleri e, esas alıp araştırma ve yöntem üzerinden inceliyor. E, şeyin. Crombie tabii önemli bir e, düşünce tarihsı, bilim tarihsı. E, özellikle onun e, Grohe Test, meşhur e, Robert Grohe o 1300-1253'te e, ölen... ...onun ne kadar merkezi bir yer olduğunu, Roger Bacon bu yine 1300'da... İbn Neşemli olan ilişkisini, İbn Neşem'in deneysel metodunu, mesela orada çok entesan bir şey söylüyor. Crombie diyor ki İbn şey diyor, Richard Bacon İbn Neşem'in deney metodunu alıp diyor, İb Aristotelesçi bilim sistemini deneye tabi tuttu diyor ve e, uymadığını görünce deneyin bilimsel bilginin test edilmesinin ne kadar önemli olduğunu fark etti ve bak bunu söyleyen ben değilim bak. Kronbi söylüyor bunu ve diyor İngiliz deneyciliği böyle başladı diyor. Bunu şeyde hatırlarsan Gülün adında ee, Eko, Eko, Albert Eko şey yapıyor. E, kahramanına İbn Esem'in ismini e, ve Râzil Bey'in ismini zikrettiriyor hatırlarsan. Eyvallah hocam ben hani, neye yine şey yapayım can sıkıcı parantez. E, bacon bizim üniversitelerde e... iki Bacon var. Bir Francis Bacon var 1610'larda ölen, bu tümewarimsel yöntem evet. ilk kurduğu Novum Organum, Atlantis gibi kitapları o değil bu. bu Roger Bacon 13. yüzyılda İngiltere'de yaşamış ee, şey bir isim. Şimdi bunlar şu şöyle İngiliz deneyciliği, hani nominalist felsefi bu evet. Hobbes'la işte şey Hobbes daha çağ, sonra çağdaş olan değil mi? Yok yok, Hops 17. yüzyılda. Ee, ha, Roger Be Bacon yok, 1610 biraz sonra hemen. Hobbes. Şeyler. Aynı evet. tabi yaklaşık onlar. Şimdi burada şöyle hocam çok özür dilerim ee, bizim okullarda bir şekilde hopsla ilgili de mesela benzer bir rabıta ve bağlam var ama biz yok bizim kitaplarda. Ya onlar yazıyor bunu. En iyi ihtimalle ekoda görüyoruz. Ya onlar öğrencimiz. yok onlar yazıyor bunu. Ç Bunlar bu, bizim bizim biz bilmiyoruz onlar. Ya bizim sorunumuz işte. Tabi tabi yani bu e, şeyin e, meslektaşlarımız oradaki meslektaşlarımızın çoğu bunları yazıyor zaten. Şimdi burada duhemin temel şey ayrıntılarına girmeyeceğim ama duhem diyor ki. Bu bir gelişmedir. Tabi tekrar dühem bir fizikçidir. Meslekten. Heh, şimdi hocam asıl o zaman ben sorayım. Siz öyle toparlayın. Burada bilim devrimi sıçrama olur olmaz gibi şeyler söylediğimiz zaman e, orada bir tasdife ihtiyaç duymuyor muyuz? Yani fizikte mesela sıçrama olabilir gibi geliyor. Hani Hiç, bir şey aynen, dolayısıyla... Şöyle, bu bizim cehaletimizden kaynaklanıyor. Yani biz bir bütün olarak yaklaştığımız zaman meseleye tüm değişkenleri... Ya şöyle düşün. Bir kilim var. Bu kilim ulaştığımız son merhane. Fakat kilimin ipliklerini takip ettiğinde biri oraya biri buraya gidiyor diyor. Yani sürekli tezin temel iddiası bu. Hı. Bak şimdi bu Floris Cohen diye bir adam var. Ee, bu da çok bilinmiyor literatürde. Yani yaygın değil. Mesela Floris Cohen'in son yazdığı bir modern bilim nasıl dünyaya geldi? Yani bir bebek gibi düşünüyor bunu. Nasıl dünyaya Hı. geldi? Çin'in bile etkisi var. Çünkü ciddi papazları biliyorsun Çin'e gidiyorlar. 1000'de gidiyorlar. 1500, 1400 sene sonra 1500 sonra oradan bazı veriler alıyorlar. E, tabii ki bunun Akdeniz dünya ana Beşiği. Mesela orada e, işte Mezopotamya'nın getirdikleri e, Mısır'ın verdikleri, Anadolu kültürlerin, klasik e, Yunan'ın, Hellenistik dönem, İslam'ın bunların hepsi e, belirli oranlarda değişkenler veriyor. Bazı kritik e, kavramlar, kritik önermeler bu bunlar birleşiyor yani şöyle düşün şöyle düşün ırmaklar akıyor nehirler akıyor çaylar akıyor şimdi her her biri büyük değil ama bazen bir cümle bir, şey, bir sürü şey değiştirebilir bunlar akıyor akıyor sonra sonunda bir gölde toplanıyorlar işte işte ona diyorsun ki ah bak modern bilim bu önemli olan burada senin bir araştırmacı olarak bu kilimin ipliklerini geriye doğru takip etme ya da bu nehrin şey, gölü besleyen Irmakları, çayları, nehirleri, neyse dereleri. Hepsi ayrı ayrı ya bunlar. Hmm. Geriye doğru nereye gidiyorlar ona bakma. Bu sürekli tezi bu. Tabi sürekli tezinin dediğim gibi çok çeşitli atışlardan inceleyenler var. Biraz sonra ismini bahsettim ya. Işte Klaget bir şey diyor, Kromi bir şey diyor, Valis bir şey diyor. Başka isimler de var. Hepsine girmeyeceğim ama. Mesela diyelim ki Tanrı anlayışındaki değişiklikler. Tanrı'nın mesela zorunlu Tanrı'dan bu, mürit, iradeli Tanrı'ya geçiş. Volontarist ve intelektüelist tanrı anlayışı, ki Killaibniz, e, Newton arasındaki de bir tartışmadır ha, onu da söyleyeyim. Yani tanrı, e, ken, tanrıyı da bağlayan bir intelektüelden mi hareket eder? Yoksa mürit midir? E, mesela Prinsipa'nın ikinci baskısında e, koyduğu skolaryumda Newton tam bir iradeci tanrı anlayışına sahiptir mesela. İşte bu John Henry diye meşhur bir bilim tarihsisi, e, bilim felsefcisi var. Mesela onun, yaptığı çalışmalar bu son derece sonra öznel nedenselliğin reddinin yavaş yavaş gelişmesi hani anlattık ya geçen öznel nedensellik reddi mesela Şimdi nominalizmin gelişmesi tümellerin tümel fikriyatının zayıflaması ki bu öznel nedensellikle de ya da össel zorunluluklarla alakalı işte hareket kavramındaki değişiklikler impetus kavramı yani nesnenin zorlama hareket dediğimiz bu bir taşı attığımız zaman bunu hareket ettiren, bunun üzerinde yapılan impetus tartışmalara diyoruz biz bunlara. E, bu Ondan sonra deneysel araştırma fikrinin gelişmesi, İbni İsemin etkisi. Evet onu da konuştuk tabii. bu bağlamda. Siz tabii bu, baş, bu ayakları süreklilik fikrinin e, cari en, olduğunu... Söyleyenlerin fikirleri bunlar. Evet. Rasyonel açıklama modellerinin gelişmesi, geometrik ispat anlayısının gelişmesi. Bunlar hepsi hmm. bir. E, bunlar bir araya gelip modern deneysel yöntemi kuruyor dolayısıyla bu uzun yürü yani bu çok uzun. Evet tabii yani mesele e, kesin bilgi iddianın zayıflaması. Pek çok başlık içinde inceliyorlar bunları. Hakikaten dediğim gibi yani bunlar bir eser yazmıyor. Basın 20 30 eseri var bu konularda, makaleleri var. <gülüyor> Şimdi burada şunu demek istiyorlar. Bu adım adım yavaş yavaş ilerleyen ve yüzlerce, binlerce insanın katkıda bulunduğu e, kavramların, yeni kavramların gelişmesi, kavramların anlamlarının başkalaşması, zenginleşmesi, dönüşmesi Yeni önlemler ortaya çıkma. Bunlar birikiyor, birikiyor, birikiyor. Ekonomik, politik... Tabii ekonomi de var. Yani bunlar birikir de hiçbir şey olmayabilir. İşte Avrupa'daki hmm. bu erken ticari kapitalizm... Sosyal ...coğrafi işgaller... E, ...işte filan falan değişiklikleri bir araya gelip... ...ortaya bir şey çıkıyor. Ha bunların eleştirisi de var. Yani... ...tüm bu... E, ...bileşenleri bir araya getirdiğimizde helve olur mu, olmaz mı? Hani var ya Nasretin Hoca'nın frukrası gibi. E, çünkü... Doğa yasası kavramının ortaya çıkması, bunun matematikleştirilmesi, bunların hepsi deney, deney fikrinin kamusallaşması. Şimdi deney hep var Yusuf. Ee, simyacılar deney yapıyor. Tabipler de var bu. Neyse, ama bunun kamusal bir e, aranada bilginin kaynağı olarak kabul edilmesi öyle kolay bir iş değil. O deneyi o, o deneyi olarak görebilir miyiz Çok simyacının deneyiyle? İşte simyacın deneyi gizli bir deney neler girdi neler çıktı süreç nedir onu yazmıyor ki çok sırlı o. Ama deney yaptığını Kamusallaşması biliyoruz. Kamusallaşması ve itibar görmesi. Tabii yani ve bunu dikkat edin Robert Boyn bunu ilk defa yaptığı zaman e, kime yapıyor? Aristokratları topluyor. İngiliz aristokratlarını deney yapıyor. Diyor ki bakın nasıl yapılıyor bunu göstereyim size. Kaç gram kurşun koydum? Kaç gram işte şunu koydum? Hepsinin nicel ifadeleri var. E, şeye koyulan alaşıma konulan şeyler. Korkulacak bir şey yok. Tabii yani bunların süreci nasıl yap? Sen de evinde yap istiyorsan zaman varsa. Aa, bu güvenilirliği inandırıcılığı arttırıyor. Hocam şimdi şeyimiz bitti yine. Bir araya gideceğiz. Dönüşte şeyi sormak isterim. Bu tartışmanın ya sıçrama olsa ne olacak? Süreklilik fikri olsa ne olacak? Bu ikisi arasındaki fark nedir ki? Bu çünkü üzerine çok tartışma ve metin yazılan nedir? bir bahis. Ta Tarihi anlamak ya. Yani bu bilim nasıl ortaya çıktı? Şu anda insanlığın kullandığı e, sonuçlar tarihsel arka planı bu. Tarihsel bilinçle alakalı bir şey. Hmm. Ha Bunun ortaya çıkmasının nedeni şu. Biz bilimi e, zaman mekandan bağımsız, sosyal bir inşa değil de mutlak hakikati temsil eden, pozitifizden iddia ettiği gibi yapım olarak göreceğiz. Yoksa hatırlasa bilim-tarihi kavramının ortaya çıkmasıyla alakalı düşünce tarihinin. Yoksa tarihsel süreçlerin gelişmesi, toplumsal mekanizmaların etkisi ve benzeri yani şöyle epistemik unsurlara kadar, unsurlara kadar non-epistemik yani episteminin dışında o bilimsel disiplinin dışındaki politik, ekonomik hmm. ve benzeri unsurlara dikkat alarak mı bunu analiz edeceğiz? Aa, bunu analiz etme bugün bilim nasıl bilim yapacağını da sana verecek. Verecek Ya da yorum Elbette yapacaktır. canım. Araya gitmeden bir magazin sorusu hocam. Bu Leibniz'le Newton arasında kişisel bir sorun da var herhalde değil mi? Ne anlamda? Yani o, o gerilim... Yani e... Newton e, sorunlu bir insan. Havda tabi yani, iyi. Tabii tabii. Leibniz değil mi hocam sorunlu? Hayır. Nifton çok sorunlu bir adam. Newton tam o manyak ama şey, Leibniz'de sorun yok mu onda da? Yok o, o kelime doğru bir kelime değil. Newton için de o çok ağır bir şey. Kullanıyor. Şeyden dolayı o yani seçilmiş beni Tanrı gönderdi diyen ya bir adama... Seçilmemiş kendini kabul eden bir tane düşünür var mı Allah aşkına ya? Bunlar istisnai adamlar. kendini istisnai görüyor. Konuşmuştu bu bağlamı mı? Sen İbn İbn-i kendini nasıl gördüğünü biliyor musun? Vatandaş olarak mı görüyor kendini? Adam kendisi önünden sonra yaşayacağını nasıl temeleni felsefe olarak yanaştırıyor. Seni beni değil yani kendisini. Hep böyledir bunlar. Gayet de doğal ya. Adam yaptıkları... Yani Hı, şöyle adam tavuk ya. olmuş konuşuyor. Şimdikiler civci olmadan konuşuyor muhafak yani. <gülüyor> Eyvallah. Bu <gülüyor> <gülüyor> bunlar insanlığın tarihine bugünkü hale gelmezse çok ciddi etki yapan insanlar yani. saygı yak ediyorlar biraz böyle o tır taraflarına nazlarına da katlanmamız lazım İyi oldu. <gülüyor> doğru ee, kısa bir ara tekrar burada olacağız. evet yeniden merhabalar son bölümdeyiz artık az vaktimiz kaldı o yüzden hocam bu süreklilik meselesini konuşmadan bir sıçrama yapsak ortaçağa e, yok ortaçağa sıçrama yapmıyoruz zaten süreklilik tezinin temel tezi ortaçağdan gelen bir süreklilikten bahsediyor canım ha, zaten tabii, doğrudan yani, şey. tabii, ortaçağ derken sadece Avrupa ortaçağını kastetmiyor tabi İslam'dan gelen şuradan hepsini süreklilik tezinin temel tezi şu e, tabi süreklilik tezinin rest şeyleri var bazı zayıf noktalar var mesela birinci ve ikinci nitelikler meselesi çözülmeden hmm. e, matematikleştirme fikri ortaya çıkabilir mi mesela? Bu bir eleştiridir. Yasalama mümkün mü böylece? Hmm. Yani mesela Şii'ye yapılan eleştiriler... Değil da... derseniz çok özür dilerim. Değil derseniz o zaman Olmaz, bir tabii. şekilde sıçramayı kabul etmiş olur. Sıçramayı, sıçramayı oluyor. kabul etmesin. Bir de farklı unsurları göstermen lazım. Ee, bir de tabii şöyle bir iddia var. Ee, aslında evet bu dedikleriniz doğru. Ama bunlar doğanın okunmasından çok. Klasik dönemde yazılmış Aristoteles, i̇bn Sina, İbn-i Semin eserlerinin okunmasından. Yani kitabi bir şey bu. Hmm. Doğanın okunması değil diyen kişiler de var. Ama neticede sürekli tezi e, ortaçağ Çin'den dayanıyor. Çok çeşitli tezler var burada. Yani onlara teknik bir şey, onlara girmeyeceğim. İşte diyelim ki Duhem 1277'deki Fransız, şey, Fransız olduğu için e, Aristotelesçinin yasaklanmasına bağlıyor. Öbürü başka Klaget mekanik e, matematik dinamiğe bağlıyor. Ondan sonra nedir? E, Kronbi Groteste'ye bağlıyor onun bir e, Işığın Metafizik üzerine yazdığı bir kozmogoni kitabı var mesela. Wallace, Şüphe filan falan. Biz çok çeşitli, burada da alt tezler var. Zaten bu teorik pozisyonlar hiçbir zaman tek olmaz biliyorsun. Genel bir teorik tez sonra bir sürü alt balı çıkar ortaya. Bunlar şimdi teknik şeyler fakat e, biz geriye doğru gittiğimizde... Şimdi bu orta çağın neresi orta dedim ya, hakikaten evet. neresi orta? Niye ilgili orta bu? onun adını koymamız bu, lazım. Bu şu şöyle bu tarihsel dönemlendirmeler çok ideolojik. Zaten bütün hocam son bugünden bugün değil 20. yüzyıl mı? Evet. 19. yüzyıl 19, evet. 19. oradan geriye bakılıp sanırım bana. Ve büyük oranda bunu Almanlar yapıyor büyük oranda. Dolayısıyla Almanlar buraya orta diyorlarsa öngördükleri bir baş var, bir de planladıkları, hedefledikleri bir son var. Ya şöyle dönemlendirmenin belli bir ölçüt olması kaydıyla mesleleri vaz etmek var. Şimdi şöyle tanımlayamadığı şeyi bölümlersin bir şeyi tanımlayamıyorsan onu bölümlere ayırarak sınıflara ayırarak şey yaparsın e, bu tarih teziyle alakalı sizin medeniyet tanımlayamıyorsan tabi, ama tabi, Medeniyet tarih yazıcılığın anlayışında alakalı ya gerçeği tarif etmesi hocam Osmanlı ediyorsun tabi canım Yani yükselme gerilimi ediyorsun tabi etmez olur musun yani bir tarafıyla gerekli ama bir tarafıyla da çok tehlikeli hmm. bunu hakikat zannedersen bunu itibar mı İtibar kabul edersen başka itibarları da kapı aralarsın ama bunu hakikat san edesen gerçekten tarih öyle olmuş san insanlar. Yok öyle bir şey olmadı. Yani ortaça, bak, şunu söyleyeyim. Neye göre ortaça? Bir de insan, yani orada hiçbir şey olmamış her şey, öyle bir şey yok. Tabii o dönemin sine şartlarına dikkat eder. Orada da sahne şartlarına dikkat alacaksın. Çok ciddi bir entelektüel şey, üretim var orada orta çağ denilen zaman e, aralığında. tabii. Yani şimdi bunların hepsine tek tek girmeyeceğim ama Hocam aylığında... Orta çağ kelimesi çok özür dilerim. Şöyle Türkiye'de popüler mid, middle, sık... mid, middle Ages diyorlar. E, ya. Orta çağ popüler ve sık kullanılan bir kelime biliyorsunuz bir tarafıyla. Tabii e, ideolojik bir kelime. Ideolojik. E, köhneleşmiş, efendim eski, çürümüş. çürümüş hatta dini olanı temsil ediyor. Evet. E, ama bu tabii bizim kendimizle alakalı bir şey değil yani. Biz başkasının tarihinin uzantısıyız şu anda. Bizim kendi tarihimiz uzantısı yani. Biz şu anda başka bir tarihin uzantısıyız. Tabii tabii zihniyetimiz öyle bizim maalesef. yani Her konuda böyle. Ya. Bak şimdi Oflu Hoca makamına çıkmayayım. Yine geçen Anadolu Ajansı bir haber yapmış. Bilmem ne Messi sağları yıkıyor bilmem ne. Bu bir takımımız dünya şampiyonu yolda bizim. Hmm. Ee, neydi o takım? E, Amputemini, Amputemini takım. Orada bir oyuncuyu benzetiyor. Ne dedik? Sen bilinçaltında refleksif kültürün neyse sen o millettensin, o kültürdensin kusura bakma yani. Messi, niye Messi, niye Cristiano Ronaldo? Messi siyonist ya. Anadolu Ajansı bu. Ya, ajansa ilgisi ya. yok tabi bunun da. Bilmem arkadaşım ben yani kontrol yok mu? İlla benzeyecek. E bu bağlamıyla kim kontrol Crist Cristiano Ronaldo diye biri var değil mi? Var, Ona benzet evet. mesela. O da iyi bir futbolcu. Ha. Şimdi bu senin bilinçaltı. Bizim bilinçaltımız değil, İngiliz kardeşim. Bizim bilinçaltımız İngiliz. Bizim tüm Onun için kraliçenin ölümüne çok üzüldük. Onun için e, prenslerle evlendirilmesinin canlı yayın yapıyorsun, kraliyete karşısın, hanedana karşısın ama İngiliz'e değil. E, bizim bilinçaltımız İngiliz'dir, Anglo-Sakson'dur. Yani. Onun için çok e, reflekslerimiz ona göre, refleksif kültürümüz ona göre. E, tarih bölümlendirilerimiz, bunlar evrenselmiş. Kim dedi evrensel ne demek ya? Universal tümen mi bu? Tümen kavramının reddedilmesi çok oldu. Bunlar vaz edilmiş kavramlar, itibari kavramlar. Bunlar işlevsel kavramlar tabii ki. Senin dönemlendirmelerin değil bunlar. Başkalarının yaptığı dönemsel sen de alıp kullanıyorsun. E, Çinli kullanıyor mu acaba? Bir bakmak lazım. Bilmiyorum Çin'den ne kullanıyorlar? Hani şeyin her iki diyor ya Çin devlet başkanı. Efendim Fransız devrimi. Çok önemli bir devrim. Şöyle böyle filan. Ne zaman oldu bu diyor. 70'lerin başındaki ziyarette, i̇şte, işte, 1780'lik, daha dün olmuştu, görelim sonuçlarını diyor ya. E, 4 bin yıllık Çinli'ye konuşuyorsun sen, kaç yüzyıllık bir devletsin Amerika olarak. Adamlar 4 bin orada ya. Adam diyor ki daha dün oldu diyor, görelim şu Fransız devrimi sonuçlarını. Sen Fransız devrimi bitti, başka çağa gittiğini düşünüyorsun. E, o Çinli tabii yani, adamın pozisyonu var. Bizim bir pozisyonumuz yok o açıdan ise? şimdi dolayısıyla bu eleştirilmiş... batılı içinde alsak bunu, yani batı tarihi içerisinde de alsak, ne demek batı? Aynı bir konu da, öyle milletin zannettiği gibi karanlık şu bu falan değil, dönemin şartlarını dikkate alarak konuşuyorum tabii. Peki hocam, bunu sorayım da oradan. Niye ortaçağ karanlığı diye bir kalıp var bu tercih? Çünkü şöyle, yeni bir şey kurulduğunda eski kötüleyerek var oluyor. Aydınlanma diye bir şey var. Ya bu karanlık zaten... Bu e, Avrupa kültüründe çok yaygın bir şey. Karanlık birileri aydınlatacak. Devamlı karanlıktalar birileri aydınlatacak. E, madde karanlık. Efendim o karanlık bu karanlık. Yok öyle bir şey ya. Madde niye karanlık olsun? Allah yarattığı madde karanlık mı ya? Neyse bunlar ayrı da Şimdi e, bir kere şöyle. E, zaten e, kuzeyden gelen vandallar. işte ne bileyim ben. Vizigotlar, Ostrogotlar gibi şeylerle. Bir kere Kuzey Avrupa. Roma dönemindeki medeni durumunu da kaybetmiş, evet. resmen göçebelik dönemine dönmüş. Ee, İslam dünyasına çıkınca Akdeniz dünyasının güneyine geçince Hristiyanlık e, hem Ortodoks hem Katoliklik tezgahları kaybetmiş. Hmm. Anlamıyor musun? Orayı bak Avrupa'yı Avrupa yapan neticede yine ikilise orayı homojenleştiriyor, ortak bir inanç sistemine dönüştürüyor ve şöyle zannediyoruz. Avrupa hep Avrupa'ydı. Öyle değil. Avrupa'nın tam anlamıyla homojenleşmiş 14. yüzyılı buluyor. Yani 1200'lerin, 1300'lerin ortalarına kadar devam ediyor biliyor musun? Bunu kilise sağlıyor. E, tabii. Yukarıya doğru. E, yani şöyle. Sen Kazaklar hep Müslüman 19. yüzyılda Müslüman oldu Kazaklar. O kadar geç. <gülüyor> tabii canım. Yani e, Avrupa'nın homojenleşmesi e, zihniyet olarak... Anlam değer dünyası olarak. Sabahtan akşam olmuyor ki. Hep yoktular onlar yani. Şimdi şöyle zannederim. Fransızlar hep Fransızca konuşuyor. Yani Fransız devrim olduğunda Fransızca, Fransızca %27 nüfus tarafından, yüzde27 tarafından konuşuluyor. Bir sürü dil var yani. Ee, senin belli bir döneme ulaştığın kavramı geriye doğru yansıtmak doğru değil. O anlamda söylüyorum. Evet eyvallah. Peki, ve ve bu... toparlanıyorlar. Bak şimdi Yusuf, e, 1000... E, 150'de başlıyorlar toparlanmaya çok da uzun değil yani 1200'e kadar İslam dünyasından tercümeler yapıyorlar bak tercümeler çok erken başlıyor Avrupa'da binler bin, binlerin hemen itibaren başlıyor tercümeler o yavaş yavaş olsun sonra 1250'ye kadar bunu yorumlama anlamaya çalışıyorlar 1250'den işte işte600400'ye kadar 1460050' kadar onu aş, aşmaya başlıyorlar yani İslam dünyasının temsil ettiği hafızayı, ki bu İslam'ın temsil ettiği hafıza sadece İslam'ın hafızası değil, Mezopotamya'sı var, bütün o kadim Akdeniz dünyası, hatta Hint, İran'da işin içerisinde, bu hafızayı alıyorlar, e, işte, tevarüş ediyorlar, onu temellik ediyorlar, onu temsil ediyorlar ve 1650'ye geldiğinde onu aşıyorlar artık yani, pek, yavaş yavaş aşıyorlar. öyle orada bir durağanlık da yok, sürekli bir hareketlilik var. Yani, e, diyelim ki ilk başlangıçtaki Avrupa'yla e, nedir? Bir binlerdeki 11. yüzyıldan itibaren Avrupa, yani 1250 yüksek skolastik kültür dediğimiz kültür e, inanılmaz bir entelektüel üretimdir ki bu zaten üretim Renansans'ı hazırlıyor ondan sonra e, diğer süreçleri hazırlıyor onlara bir e, şey oluşturuyor. E, peki hocam bu şeyin... E, yani... isimlere girmiyorum yani diyelim ki siz e, İngiliz empiristleri işte Roger Bacon, John gibi, Robert Grosset gibi adamlar olmadan, e, John Brudon olmadan mesela, ne bileyim ben, Almanya'da işte e, Albertus Magnus, Thomas Aquinas falan filan bir sürü isim sayılabilir. Bu sadece felsefede, teolojide değil. E, bir de orta çağ dediğimiz o dönemde incelenen kollar sadece teoloji değil ki, ya, metafizik var, matematik var, optik var. Ya düşün şimdi, Kimeantin faresi e gökkuşağının matematiksel fiziksel izanı tam doğru yaparken aynı dönemde Avrupa'da da bunun tam matematiksel bilimsel izahı yapılıyor. Yani o, o o kadar şey değil. Peki hocam etik, şey etik siyaset çok e, mi ha? Şeyi sormam lazım. E, tam net. E, 19. yüzyılda oralarda e, geriye dönüp buraya biz orta çağ dediysek diyelim ki bizim orta çağımız yok. ayrı bahis ama bu tanımı yapan için e, yani bir çağ var. O çağın ortası bu. Ve Almanlar e, Avrupa'da olup biteni anlamlandırırken yeni bir tarih dönemlerini yapıyorlar. Ve ona göre diyorlar ki burada tabi İslam'ın da ikincileştirilmesi söz konusu. Artık İslam onlar için de bir şey değil. Model değil artık. Yani Kant ne demişti hatırına. Biz İslam'dan ne aldık ki? Biraz matematik biraz teknik. <gülüyor> Bizim da, yıllar sonra Avrupa'dan ne alalım? Teknik alalım. Ahlakını almayalım demek gibi bir şey yani. O, orada da problem var. o açıdan. E 1650'ye kadar tam bir devam olarak görüyorlar kendini 1650'den 1750'ye kadar bu gittikçe yavaşlıyor ama işte dev Hume'lar gibi sanayi devrimi ve sonrasında ortaya çıkan o fikriyatın o fikriyatın hissiyata dönüşmesi e, teknolojiye dönüşmesi suptu diemesi tabi ve e, hatta fin e, Kant'ın e, aydınlanma nedir yazısında Bahsettiği bağımsız düşünmek biraz İslam medeniyetinden bağımsız düşünme becerisini elde etmektir. Yani. Onu et, elde ettik artık diyor yani. Tarih ters yüz olmuş gibi mi? E, gayet doğal. Bu hep böyle olmadı. Tam böyle yer değiştirdi. Yer değiştirdi yani. tabii. O açıdan e, bu süreç gökten inmiyor. Yani tarladan da bitmiyor. Bu bir gelişim süreci. E, önemli olandan burada bu adamların becerileri. Yani e, bunu sosyoekonomik politik ilişkileriyle entegre edip yani... Epistemik unsurlar, epistemik olmayan unsurları entegre edip e, belirli bir dönüşümü gerçekleştirmeleri. Yani burada pek çok değişken var, onu demek istiyorum. Mesela sadece bilimlerin teorik lisanlarındaki gelişmelerle izah edilemez. Ya da bilimlerin teorik lisanlarına dışarıdan gelen etkilerle izah edilemez. Bu çok önemli e, bir değişken bu, önemli bir değişken. Ama yet, yet yani ama yeterli değil. E, ekonomik, politik, askeri, e, toplumsal, kültürel... Yani homojen olmayan bir kültürde ne üreteceksin sen? Ortak bir anlam, değer dünyası, paylaşma kültürde ne üreteceksin? Olmaz. Tabii dilin gelişmesi lazım. Pek çok kavram, pek çok hesaplayamayacağın kadar, yani yapay zeka ancak onu hesaplayabilir. Değişken bir araya gelecek, bir dönüşüm sağlayacak. Ee, dışarıdaki etkileri de yani Türk etkisini dikkate alacaksın. İslam dünyasından gelen verilere dikkate alacaksın değil mi? coğrafi keşifleri bir sürü bir şey yapı bir araya gelecek. Ama ya Thomas Aquinas'ın metinlerini incelediğin zaman ya orada müthiş bir zeka var yani. O adam ya da ne bileyim ya Suarez'in Suarez geç 1600 kaç Suarez'in ölümü 1600 27 falan olabilir. 1617 falan. Yani hemen Descartes Leibniz dönemine işte onlara yakın e, Suarez'in e, yaptığı çalışmalar inanılmaz suyut bir zekanın çalışmaları. Yani, yani diğerlerini saymıyoruz. Kendi sahne şartlarıyla alakalı olarak da bir söylüyorum bunu. O açıdan e, öyle bizim anladığımız anlamda e, bugün ideolojik anlamda e, bir orta çağ, karanlık çağ neye göre, kime göre? Buna bakarsan 20. yüzyıla göre 19. şey 17. yüzyıla karanlık sayılabilir yani. Mesela ileride şöyle bir taksimat yapıldığını düşün. İnsanlığa yapılan zulüm esas alındığında Avrupa'nın en e, kolonyalist çağı karanlık çağı olarak işte, tanımın yani noktayı, nazarı noktası değilsin. Mesela ileride insan hakları gelişti ve şöyle bir kabul alındı. İnsanların, insanlara yaptığı zulüm esas alınarak tarih dönemlendirirse bizim Avrupa'nın altın çağı dediğimiz çağ insanlığın en barbar çağı olarak evet. Yani Yani modernizm, modernizm bir tür Cengizlik olarak da yorumlanabilir. Bak modernizm, kolonyalizm, bir tür Cengiz hareketi olarak da yorumlanabilir. Yani Cengiz'in öldürdüğü insan sayısı e, söylenene göre 170 milyonu mu? Yok 170 değil. 70 milyon mu ne? Yani büyük bir rakam. Ama e, Moğolların öldürdüğü. İkinci Dünya Savaşı'nda. Sadece İkinci Dünya Savaşı değil canım. Sadece e, Amerika'da, Latin Amerika'da öldürülen e, nüfus inanılmaz nüfus. Bu esas alanında ne olacak? Değil mi? Yani nereden yaptığınızda ya, Hangi kavramdan baktığına bağlı biraz bu işler. Bu da bize şey getiriyor. Sizin burada gene daha önce de çeşitli vesilelerle söylemiştiniz. Kendine ait bir tanım kavram haritası. Ş şöyle, Hüsur, da, i̇nsanlık ileride öyle bir aşamaya gelir ki, ortak bir anlatı geliştirir. Bu orta, şimdi bakın Avrupa ülkelerinde sömürgeciliği temsil eden ama belli bir dönem milli kahraman olan insanların heykelleri yıkılıyor şu anda. Değil mi? Üniversitelerin önünde kurulan heykeller var. Hatta Belçika kralın yıktılar yıktılardı bundan birkaç yani ay önce. Leoport mu? Yani leopard bilmem ne. Çünkü niye Afrika'da kaç milyon gencin çocuğun kolunu kesti adam? Sömürgeciliğin simgesi diye. Şimdi şu, bu anlayışın geliştiğini düşün. Ee, Avrupa kendi tarihini gömmek zorunda kalacak. Bu kadar kolay olmayan bir tarih, değil mi? İnsanla da de ortak bir anlatı geliştirdiğinde, bu ortak anlatı için aldıkları ölçütler geriye doğru işletildiğinde e, tarihleri bile kalmayabilir yani. <gülüyor> Öyle gözüküyor hocam. <gülüyor> Öyle gözüküyor. Hocam e, bitti, bitti? E, ve ileri e, geçtik biraz da. E, Allah süremiz Allah bitti. Allah Allah. Peki. Ee... Önümüzdeki hafta... E, Konu, yeni Konuyu bitiremedik pek yeni tüm şeye bu... E, bu bilim, Nova Scientia'nın oluşmasında sürekli tezin yanında bir de... Ne demiştik? Sıçrama tezi, devrim tezi var. Evet. E, onun yanında üçüncü bir tez daha var. Son zamanlarda gelişen. O ne hocam? E, işte onu da konuşacağız. Söyler miyim? Her şeyi niye söyleyeyim biraz. <gülüyor> heyecan olsun. <gülüyor> o zaman haftaya Allah nasip ederse bilimde devrim olur mu sorusuyla hızlıca girip. Evet, evet, evet. Buna başlayalım. Buna devam edelim. Peki efendim iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Önümüzdeki hafta aynı saatte görüşmek üzere.